Mehveş Evin ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba, günaydınlar. Günaydın. Bu hafta stüdyoda ben ve Mehveş birlikteyiz. Ee, bütün bir hafta boyunca, e, bütün Türkiye'nin konuştuğu bir konuyu konuşacağız bizde. Aslında programımızın ağırlıklı bölümlerini ekoloji oluşturuyor ama bu hafta e, yine ekonomi e, konuşmaya karar verdik. Ama ekolojiyle de her ee, zaman e, bu ilintili. ekonomi işleri e, ilintili oluyor. Özellikle bugün e, konuşacağımız varlık fonu Hı -hı. meselesi, e, onda da yine e, ekolojiyi. ...ekolojik hareketlere yakından ilgilendiren şeyler var. Çünkü e, şimdi kamuoyunda bu e, tabii ki şu kamu şirketlerinin devredilmesi... ...işte PTT, TPAO, ondan sonra Halk Bank, BOTAŞ, Hı -hı, Ziraat Bankası... Bankası. E, ...bunlar e, üzerinden konuşuluyor doğal olarak. Fakat e, bir de şey açıklaması var. E, büyük projeler için Kanal Hı -hı. İstanbul gibi... Finansman yaratmak. Evet şimdi aslında bunların bütün detayını evet. e, hatta bir konuğumuz var Hürriyet gazetesi yazarı Uğur Gürses. E, şimdi onunla e, konuşacağız aslında bu varlık fonu tam olarak e, neydi? E, bugün e, bu hafta e, başında devredilen şirketlerin e, mahiyeti bunlar ne anlama geliyor ve e, dalga dalga etkileri neler olabilir? Bunları konuşacağız sanıyorum Uğur Hatta günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın ikinize de. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, evet biz e, tabii bu OHAL e, dönemi e, uygulamalarından varlık fonu meselesini daha önce... Programlarımızda gündeme almıştık ama tabii şimdi varlık fonunun mahiyeti ve gittiği yer başka bir yere doğru evrilmeye başladı. Belki o zaman tam vahameti kamuoyu tarafından anlaşılmamıştı. Fakat bugün geldiğimiz noktada değerli kamu varlıklarının varlık fonuna devredildiği bir süreçten geçiyoruz. Bu tam olarak ne manaya geliyor? Biraz belki bunu konuşarak başlayalım ondan sonra... Ee, ...gelecekte neler olabiliri e, ...konuşalım. Şimdi... E, ...yapılan düzenlemelerle ki... ...onların hukuki altyapısının da... E, ...boş olduğunu düşünüyorum ben Özellikle KK ile yapılan düzenlemeler var. O düzenlemeler çerçevesinde... E, ...atılan adımların... E, ...bir kere altının boş olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, ileride çünkü bunlar... E, ...normal bir döneme geçtiğimiz zaman... E, ...mahkeme konusu olacak. Yapılan her işlemle... E, hukuk dışı olarak tanımlanmış olabilir ileride evet. e, yapılmak istenen şey şu e, bütçe dışında bir fon oluşturmak ve bu fon oluştururken de altına bir takım varlıkları e, derc etmek yani e, bir şekilde bakın benim teminatım var işte gelin bana borç verin e, ayrı bir hazine ayrı bir bütçe hatta bakanların açıklamalarına bakılırsa ayrı bir de merkez bankası işlevleri e, tahvil edildiği düşünülüyor Normal koşullarda varlık fonunu kuran ülkeler, çoğunlukla devlet fonları bunlar, doğal kaynakları olanlar, işte altın çıkaran ülkeler olabilir, petrol çıkaran ülkeler olabilir. Bunlar bugünkü zenginliklerini gelecek kuşaklara taşımak için, yani bugün bunları harcamayalım, geleceğe taşıyalım Çünkü günün birinde petrol bitecek. biz o zaman ne yapacağız diye düşünen ülkeler ki doğru bir şey, bakış açısı. İkincisi cari fazla veren ülkeler, mesela Çin. Evet. Uzunca yıllar cari fazla verdi Ve o parasını biriktirmek için Ayrı bir e, varlık konu kurdu Ama bizim gibi ülkeler e, Çok nadir e, Böyle kuranlar Bugünkü yaptığı harcamaların e, Finansmanını sağlayıp e, Borçlanmayla sağlayıp Bu borcu gelecek kuşaklara aktarmaya Dayanan bir model kurdu Yani yapılan birdeki yapılan model bu Evet tam tersi e, Tam tersi yani gelecek kuşağı e, Bugünkü Boşlamanın yükünü dağıtıyorsunuz ve bunu bütçe dışında yapıyorsunuz. Yani bütçe içerisinde yapılamayacak ne vardı da e, biz gittik de ayrı bir fon kurduk sorusu hala havada asılı duruyor. Sen evet. ne dersen ee, biraz bu yani denetleme yani kendi içine bir bağımsızlık e, içeren evet. bir fondan bahsediyoruz. Tabii. Yani rahatça harcanabilen, sorgulanamayan vesaire tabii. hani denetimden başı, uzak, denetimden uzak. <gülüyor> denetimden uzak. Ee, hem bu e, yapılan borçlamalar Hem yapılacak harcamalar e, Bütçe denetim dışında Yani meclis adına Bütçe harcamalarını destekleyen, e, de, denetleyen e, Sayıştay'ın Görüş alanına çıkarıyor ki Aslında bakılırsa anayasa mahkemesinin kararları var Yani ne yaparsanız yasa da çıkarsanız Bu hukuka aykırı bir şey e, Beni denetleyemezsiniz diye bir e, yasa çıkarıyorsunuz e, Geleceğim yer şurası e, Türkiye özellikle son e, 5-6 yılda Bankaların çok böyle hızlı bir şekilde kredi büyümesi sağladığı bir dönem e, Ve bu dönem içerisinde e, yerel kaynaklarımız yetersiz Yani bunu mevduatla fonluyor olmamız lazım Normal koşullarda Yani şirketlerin, bireylerin mevduatlarıyla O yetmediği için dış kaynaklara başvuruyoruz O da yetmiyor ve bankalar tıkandılar bir yerde Tıkanmadan iki tane açısı var onu söyleyeyim hı hı. Mega projeleri şey bulunamıyor artık finansman bulunamıyor özellikle evet. bu işte büyük havalanı yapılıyor köprü yapılıyor bunların iki tane sebebi var dış finansman bulunamamasının sebebi var onun başında birincisi çevre konusundaki duyarsızlık yani bu projelerin çevreyi tahrip ediyor olması her ne kadar işte ekvator kuralları var kriterleri var biz işte ağaç falan denilse de e, yabancı bankalar özellikle Avrupalı bankalar ve Amerikalı bankalar buna yanaşmıyorlar Çünkü onların da bir hani, kurumsal sosyal sorumluluk e, ahlaki davranma şeyleri var kuralları var evet. e, Çevre konusunda bir şey var birincisi ikincisi de e, hesap verebilirlik açısından Türkiye'yi sorunu görüyorlar Yani yolsuzluk konusunda Hı -hı. Biz e, yolsuzluk potansiyeli olabilecek projelere para vermeyiz demek bunun Türkçesi yani bu Doğru, projeleri evet. bir yolsuzluk potansiyeli olarak görüp de evet. uzak duruyorlar. Evet. Belki evet. ilkinden biraz daha önceliklidir hani şey şirketler için Hı. de diyebiliriz. Evet yani o tabii şey değişebilir ki onun bakış açılarına göre değişebilir ama e, buradaki temel soru şu e, bir ülkede e, işte bir takım kurallara uyulmuyorsa uluslararası evrensel kurallara uy uyulmuyorsa o zaman bizim de başımız belaya girer e, şeyi var bakış açısı var. Günübirlik bakmıyor tabii yani uluslararası kurumlar bugün yaparız paramızı alırız gireriz diye yani çok böyle bizdeki basma kalıp bakış açısıyla böyle bakmıyorlar. Yine de uzun vadeli bir işçi olarak görüyorlar girdikleri projeleri. Bu iki açıdan şey var yani Türkiye'ye gelen finansmanda önemli bir sorun var. Şimdi daha hala biz de mega projeler yapacağız, devasa projeler yapacağız peşinde koştuğu için siyasetçiler. Evet. Ee, bu tıkanıklığı nasıl aşarızın bir yanıtı da e, işte Ankara'da oturan bazı fikirli şeyler herhalde danışmanlar e, bir varlık fonu kuralım e, buraya atarız istediğimiz yat koştururuz düşüncesiyle olsa gerek bu fonu kurdular ama e, çok böyle iddia edildiği gibi e, işte bu denetleniyor güçlü bir denetim mekanizması <gülüyor> var var yani e, işte böyle hani halk arasındaki deyimiyle hikaye demem gerekiyor çünkü. <gülüyor> Ee, e, bu fonu yönetenler Başbakan tarafından atanıyor. Ama bu fonu denetleyecek olanlar da Başbakan tarafından atanıyor. Evet. Ee, şimdi e, bu şey gibi yani o, olacak şey değil. Bir şeyi kullanmak için birisine veriyorsunuz, sonra e, ben bir de kamunun telefon... kamuya e, kamu ait olan divanikten bahsediyoruz. Tabii, evet. tabi. Şimdi orada bazen e, şey yorumlarda görüyorum. Ee, ne var canım işte şey müşteridir vatandaş bunun hesabını sorar öyle değil ee, Biz vergi e, mükellefi olarak yurttaşlar olarak buna söz hakkımız var Bize hesap verilmesi lazım Bunu da bir şekilde meclis yapıyor bizim adımıza O da bypass ediliyor evet. Yani şöyle bir fotoğraf çıkıyor diyor ki işte e, bağımsız denetçi olacak Şimdi bağımsız denetçinin yapacağı şey şu Hesabı kitabı doğru yazdınız mı? Yazdık yani ama bunu kullanış biçimi olarak mi onlar. Hı hı. E, i̇kincisi hani e, çok rahat bir şekilde istediğiniz denetçi bulabilirsiniz. Sizin istediğiniz raporu yazacak denetçi bulmak çok zor değil e, piyasada. Bu bir. İkincisi başbakanın atadığı denetçiler burada da bir e, şeye, tasarım hatası var. E, yani ben atıyorum ben yaptırıyorum sonra ben denetliyorum. Bu olacak şey değil. E, deniyor ki üçüncü merci de meclis. Evet. Meclis önüne gelen denetçi raporuna bakacak. Olacak şey değil. Yani gözümüzün içine bakarak dalga geçiyorlar diye düşünmeye başladım artık. Evet. Ve bunu ciddi ciddi anlatıyorlar. Bir denetim mekanizması olarak anlatıyorlar. Normal koşullarda diyelim ki böyle bir mekanizma kurdunuz. O zaman denetçileri de meclisin ataması gerekirdi. Bu doğal yollardan bakıldığı zaman. Hı -hı. O da tek yapılmadı. Ee, bu şekilde bir şey var tasarım var. Evet. Bu biraz da şö şöyle diyebilir miyiz Urgürses? Yani e, birincisi bu meselenin referandumla bağlantısı. Hani büyük e, projeler için finansman mı e, konuşuyoruz? Ancak evet. e, bir referandum sürecinde de, tabii bu sıkışık, ekonomik sıkışıklıktan dolayı ee, evet. bir bir durum söz konusu. Fakat bir de demin sizin söylediklerinize şu şu da akla geliyor. Yani bu denetimsizlik ve bu başbakan e, kendi atıyor e, deniyor, denetliyor falan. E, dolayısıyla bağımsız bir denetimden uzak olma hali aslında biraz da bu anayasal değişikliklerle beraber e, düşünülen başkanlık hı hı. sistemine dair hani hep hızlı icat falan. Değil mi? Ee, o onu şey yapar mı? Yani o, onun küçük bir örneği diyebilir miyiz? E, tabii küçük bir örneği. E, belki de hani e, bu başkanlık e, referandumunun geçeceği varsayımıyla da hani biz şimdiden kolları sıvıyalım da e, baş, referandumdan sonra biz bu işlere gaz veririz düşüncesi de olabilir. E, bir kere ekonomik durgunluk meselesi doğru. Yani e, neredeyse son 6 ay derinleşen bir ekonomik durgunluk var ve bunun e, çeşitli yollarla e, bypass edilebileceği ya da e, geçtirilebileceği düşünülüyor ama e, bunun en başında e, ülkenin karşı karşıya bulunduğu hukuksuzluk var yani bir KYK'larla ülke yönetiliyor ve e, e, mal güvenliği ve e, şey açısından bakıldığı zaman e, özürlük arasından bakıldığı zaman en zorlu dönemlerden bir tanesi e, insanlar hani malı bel koyarlar mı işinden atarlar mı bana bir şey yaparlar mı korkusu içinde olduğu için e, harcamaktan kendi yani uzak duruyorlar. Gelecek geleceği göremiyor çünkü. E, bu tabii ekonomik durgunluğun e, ana sebebi bu. E, şimdi bunu biz çeşitli yollarla aşarız. E, i̇şte buraya para koyarız, savunma sanayinden para yıldır, buraya koyarız, buradan bir yere dağıtırız düşüncesiyle bu iş yapılmış olabilir. E, en önemli şey de şu herhalde, böyle bir fon kurduğunuz zaman e, bunun bir e, hani bir kılavuzunun olması lazım. Bir el kitabının olması lazım. El kitabı da şu. Ben bu fonla ne yapacağım? Temel soru budur. Evet. Yani e, her şeyi tartışırsınız yaparsınız ama ne yapacaksınız bu fonla? Yani nedir düşünceniz? Böyle bir şey yok. E, bu işte bu konuda e, Santiago kuralları diye kurallar dizisi var. E, en başta bunu yani birinci madde olarak sağlam bir hukuki e, temel diyor. E, bunun içerisinde yani şu fotoğraf içerisinde yok. Bir- Kuruluşunda ve bu kuruluşların fon içerisine alınması zaten hukuki yollarla olmadığı, karkalarla falan olduğu. İkincisi bu kuruluşun bu fonun bir şeyi yok, bir yol haritası yok. Ne yapacak? Şimdi oradaki atanan kişilerin keyfine mi? Şuradan üç araba alın, beş araba satın. Yani öyle, öyle bir şey mi yapacaklar? Valla iç tüzüğe <gülüyor> bakınca biraz öyle gibi, öyle e, gibi e, duruyor. Çiğdan şey. token'ın evet, de yazısı var. Görünüyor. istediği gibi harcama yapar, gerekli görürse e, gibi evet. maddeler var. E, şimdi bunu güven de sağlamıyor. Yani bakıldığı zaman e, mesela e, buraya biçilen e, bir takım şeyler var. Bak, bakanların kafasının karışık olduğunu da görüyorum açıkçası. Hı -hı. E, ben işte bu bir rehin fonu varlık rehin fonu diye yazdım arkasından bir bakan açıklama yaptı e, rehin yok te, şey yok e, ipotek yok e, yasasını açın bakın yasasında diyor ki rehin verebilir evet. e, teminat verebilir ipotek verebilir diye yazıyor evet. e, bir başka bakan diyor ki e, satmayacağız da e, borç almayacağız gibi bir açıklama yapıyor <gülüyor> kafalar yani, karışık e, yani ne yapacaksınız hakikaten bu yani bu tursunu mu kuracaksınız Evet, e, Kafalar karışık tabii çok açık. Evet belki e, e, bu, bu noktada e, sözünü kesiyorum kusura bakma ama e, belki önemli kritik noktalardan bir tanesi iki tane kamu bankasının e, ki daha önce mega projelerin de fonlandığı e, kredilerin e, verildiği bu bankalar üzerinden evet. e, biliyoruz. Şimdi bu iki e, önemli e, Cumhuriyet Kurumu da aynı zamanda olduklarını biliyoruz. Bu evet. iki banka e, şu anda varlık fonu kapsamına Alınmış durumda. Şimdi bu kısmı belki pek tartışılmadı kamuoyunda ama e, bunu yazan e, yazarlar oldu. Bu mesele özel bankalara da sıçrar mı? Özel bir takım e, şirketlerin de kamu varlıkları dışında ne bileyim işte kayyumların atanmış olduğu e, bir takım kurumlara sıçrar mı veya özel bankalara e, sirayet eder mi bu varlık fonunu aktarma süreci? Yok onu zannetmiyorum yani onun hiçbir e, hukuki temeli yok. Yani diyeceksiniz ki hani ne kaldı ki. Neyin, neyin kaldı <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet ama şu akla geliyor ee, hani e, bu FETÖ'cü oldukları iddiasıyla Konat e, devreden kayyum atanan e, şirketler var. O şirketlerde zaten TMSF'ye devredildi. Evet. O şirketlerin e, bugün için hani normal hukuki yoldan bakıldığı zaman o şirketlerin onlarla bağlantısı olup o, bulaşmış oldukları hukuki bir e, sonuca varacak ki hani yargıt ayı onaylayacak artık son yol bitecek ki satılabilir Hı -hı. diye görüyorum ben onları. E, TMSF devreden bu şirketlerin belki varlık fonunda aktarılması belki ileride söz konusu olabilir. Evet. E, ki yani Milyar dolarları bulan bir büyüklükten bahsediyoruz. E, belki o ihtimal orada duruyor. Hı hı. Ee, ama hani kamu bankalarıyla ilişki de zaten e, çok bence sorunlu şundan sorunlu Kamu bankalarını alıp da siz o fona koyduğunuz zaman yine o fonun muhtemel e, alanı mega projeler olacağı için Ve evet. kamu bankalarında o mega projelerin e, finansman sağladığı için kısmen e, bu ilişkiler nasıl olacak Mesela bugün Erdan Sağlam da Hüriyet'te yazdı ee, mesela Telekom e, bir kısmen borcunu ödeyemez durumda. Evet. Ee, bu Telekom'a ne yapılacak? Acaba oradan fon mu Şirketler mi kurtarılacak? Ee, diye soru işaretleri dönüp dolaşıyor. Ee, dolayısıyla hani en başta yapılması gereken şey şuydu. Hala da bu soru bence geçerliliğini koruyor. Ee, bu fonla siz ne yapacaksınız? Bir evet. Euro, şey, bir Kılavuz, bir Yine en başa döndüğümüzde bu soru çıkıyor evet, karşımıza evet, evet. Evet. Yani oradaki tabii ki sizin söylediğiniz şey önemli Yani kamu bankaları çünkü bir tarafta finansman var bir tarafta reel sektör e, varlıkları var Bunlar arasındaki ilişkileri de bir şekilde kılavuz yazmanız lazım Yani ben buraya koyduğum bu fana koyduğum bankalardan buraya ben finansman sağlamam Ya da şu Hı -hı. kadar sağlarım gibi bir kriter koymanız lazım Bu hesap verebilik açısından önemli Yani bu sonuçta kamu malı yani yurttaşların malı siz oradan bir yükümlülük yaratıyor olabilirsiniz. Bir başka şeye geçeceğim. Evet, ee, hazır hı. konu açılmışken. Evet. Şimdi deniliyor ki <gülüyor> şeffaf olacağız, hesap verebilir olacağız. Şimdi son dönemde bildiğiniz gibi bu e, mega projelerin finansmanında da şey sağlanıyor. Bir takım garantiler veriliyor. İşte köprüden 100 evet. bin araç geçecek, e, araç başına da şu kadar ödeyeceğim geçmezse diye özetlenebilir bir yükümlülük oluşturuluyor. Bu birçok projede var. Hı hı. E, yeni havalanında var, işte, köprülerde var. Hatta hastanede Şeyde. bile olduğunu gördük geçenlerde. Çiğdem evet, Toker evet. yazdı. Hasta e, garantisi verilmiş hastaneye. Evet, hasta evet. garantisi veriliyor. E, bu yeni şehir hastaneleri ki sayıları 10-15'i buluyor. Yani devre, devre bunlar e, şeye girecek e, işletmeye alınacak. E, bunların hepsinde e, hasta garantisi veriliyor ve devlet bir kira ödüyor bu şeylere. Bunları işleten şirketlere, yapan işleten şirketlere. Bu konuda hiçbir bilgimiz yok. Yani hangi köprüden ne hmm. kadar geçilecek, kim ne kadar ödeyecek, devlet ne kadar olacak bunu bize söylemiyorlar. Şimdi bunu söylemeyen bir siyaset fotoğrafı bize e, bu varlık fonu konusunda şeffaf e, olacağının teminatını verebilir mi? Bu teminat e, geçerli olabilir mi? Ya zaten böyle bir, bir fotoğraf... teminat olsa en başından ortaya konması gerekir. Tabii, böyle tabii. Biz yaptık olduğu şeklinde ilerliyor her şey. E, yok. Evet ya bu fotoğraf içerisinde e, hani geleceğe dair stratejik yatırım yapacak işte ülkenin hayrına bir şeyler yapılacak duygusu kimsede oluşmuyor e, hani isterdi ki evet gerçekten böyle bir şey olsun ve hani çocuklara torunlara ileride dönük e, büyük yatırımlar Hı -hı. yaparsın da onlar onun nemasından faydalansınlar. E, hani bu e, tasarrufsuzluk e, tasarrufların yetmezliği durumunda onlara bir kaynak olursun düz e, doğru düzgün bir kaynak olursun ama öyle bir fotoğraf sunmuyor bize tamamen. Keyfi olarak kamu varlıklarını ipotek eden, işte onları onlar üzerinden borç oluşturma niyetiyle gelecek kuşaklara borç taşıyan bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Evet. Peki bir ara verelim mi? Ara, Tabii. hatta sona doğru yaklaşıyoruz galiba. Hayır, bir ara verelim. <gülüyor> verelim, kısa bir. Tamam. Efendim? Devam, devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Tamam. Aslında belki biraz programın başında değindik ama <gülüyor> biraz daha belki bu meselenin e, çevreye dair e, ne gibi tahribatlar yaratacağı kısmına tekrar geri dönebiliriz. E, zaten e, OHAL süreci öncesinde de e, son derece e, sorunlu e, yürüyen e, chat süreçleri e, bu varlık fonuna e, devredilen... Kuruluşların kaynaklarıyla fonlanıp aslında bu madde 80'le de e, birlikte e, tamamen çet süreçlerinden ve bir takım işte idari ve hukuki prosedürlerden de evet. e, muaf tutulabilecekler. Evet. Ve e, yine tabi bu son kararlarda da gördük e, hazinenin elindeki çok değerli e, bir takım e, şeyler e, gayri, e, araziler e, yine bu fona devredildi. Böyle bir e, evet, şeyle karşılaştık. Evet ama karşılaştı. tam yerleri de belli. Yani bir takım şehirler sayılmış ama Hı -hı. 2 milyon 300 bin metrekarelik bir kamu arazisi de Deniyor. devredildi. Evet. Hı -hı. Bir de belki tabii burada aslında şunu konuşmak lazım. Şeyden sonra yine o hal süreci kapsamında 114 tane kurum kuruluş, kamu kuruluşu özelleştirme idaresine devredilmişti özelleştirilmek Hı. üzere ve aynı şekilde bir takım işte hazinenin şeyinde ne diyelim mülkiyetinde bir takım Hı. araziler var. Bunlar da Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından değil mi? idare ediliyorlar. Evet. Şimdi bu varlık fonu meselesi aynı zamanda herhalde kamuda özellikle bir çok başlılık yaratacak ve bir takım bu tarz kurumların da işlevlerini Devreden çıkartacak bir evet. duruma da sebebiyet verecek evet, herhalde. Evet. Şimdi hani bürokrasiyi salınıyor <gülüyor> değilim, yani bürokratik kişiler zorlukları salınıyor değilim ama e, bürokrasi bir başka gözlükle baktığınız zaman kurallar ve kurumlar bütünüdür. Yani e, ne kadar hani iktidarında bir e, politik tercihi olsa da bazı kararlarda ama e, atıyorum işte bir e, mülkü e, siz kiralamak e, istiyorsanız, kiraya vermek istiyorsanız bir prosedürle yürüyor iş. Dolayısıyla e, hani milli emlak üzerinden e, devlet bir takım binalarını işte, arazilerini kiralıyorsa bir ihale açıyor, ihalede işte bir e, şeffaf şekilde ihaleler yapılıyor, hani adres etiketi ihaller olmadığı sürece. Şimdi e, bunu siz bunu bir de yeterli görmeyip siz bunu alıp da şeye koyuyorsanız e, bir fonun içerisine koyup da keyfi bir şekilde bunu e, adına işte gayrimenkul geliştirmeni dersiniz, Hı -hı. başka hangi ambalaja sokarsanız sokun. E, keyfi bir şekilde istediğiniz yere verebilirsiniz e, Dolayısıyla Böyle de bir kapı açıldığını düşünüyorum ben Yani bugünkü işte şeye bakıyorum e, Sizin bahsettiğiniz işte kaç met, milyon metrekare yer hı hı. E, Çeşitli oteller var üzerinde şu anda Tahsisler var e, Tahsisler var Bu tahsisleri kaldırıyorsunuz yani, e, Peki siz bu adamlara demediniz mi Hani e, gelin yatırım yapın Ben size tahsis yapayım evet. e, Turizme bir yatırım yapın dediniz Adamlar geldi yatırım yaptılar ve birden açıkta kalıyorlar. Hı hı. Gelecek belirsizliği ortaya çıkıyor. Dolayısıyla işin ne kadar keyfi olduğunun ilk adında zaten ilk şeyini görüyorsunuz uygulamada görüyoruz. görüyoruz. Evet, tabi, tabi, tabi. Yani bundan sonra devletle kim iş yapmak ister? Ki? Yani bakıldığı zaman ancak hani yanlış dövüş olmadığı sürece, yani devletin o egemen gücüne ve itibarına şey yaparak dayanarak siz bir kontrat yapıyorsunuz. Oraya bina yapıyorsunuz falan işte yatırım hı hı. yapıyorsunuz, personel e, Demirbaş bilmem ne. ama birden bir gün bir, şey, bir şeyle e, kararla e, biz senden aldık kusura bakma deniliyor. Bu hani e, uzun vadeli yatırım bakış açısında e, altını oyan, altını boşaltan bir şey. Hani iyilik mi yaptınız ülke Hayır tam tersine kötülük yapmış hı, oluyorsunuz. Evet, evet. Peki Orgül ses güzel güzel sohbet ediyorduk <gülüyor> kötü konular hakkında ama programın da sonuna geldik. Uzun ee, teşekkür ederim. Şey. Hayır hayır. <gülüyor> bu, bu konular uzun uzun konuşulmaya müsaitken konular. konular. Evet. Evet. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, çok İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. katıldığın için. Teşekkürler. Evet, evet. sona geldik. geldik evet. E, varlık konu, fonu konusu da daha çok konuşulabilir. Daha çok konuşacağız belli ki. Evet hele de bu kamunun elindeki varlıkların ...devredilmeye... ...devam etmesi gibi bir süreç... Hı. ...devam ederse... Daha çok konuşacağız Daha çok. gibi Görünüyor tabi aslında burada Yine o kadar çok boyutu var ki Bu konunun özellikle mesela Çaykur'un buraya evet. Devredilmiş olması çok enteresan Sonuçta kamuda çok... bir şey kaldı mı Pelin? Var ama Tabi son 10-15 yıllık süreçte Devlet elindeki En kıymetlileri Sattı tabi büyük oranda Yani 3-5 tane Büyük Parça kamu kuruluşu kaldı Diyelim. Şimdi burada e, sorun e, tarım ve gıda alanını e, özellikle e, piyasa e, düzenini sağlayan e, kuruluşların varlık fonuna devredilmesi meselesi de e, sorunlu. Yani Çaykur gibi tamamen e, Karadeniz bölgesindeki çay üreticisi e, yurttaşları e, doğrudan ilgilendiren e, bu tarz kuruluşların e, özel bir hukuka bağlı bir kurum haline e, getirilmesinin de herhalde olumsuz sonuçları e, olacaktır diye e, düşünüyorum. Ayrıca e, yine bu e, tarım ve gıda alanını e, düzenleyen 17 tane kuruluş e, yine o hal döneminde özelleştirme idaresine e, devredilmişti. E, şimdi onların içinden e, ayıklayıp ayıklayıp e, varlık fonuna Devredecekler gibi bir süreçte Var sanki Bakalım göreceğiz takip edeceğiz evet. e, Programı da kapatırken e, Pelin Cengiz <gülüyor> Artı Gerçek'te yazmaya başladı Artı Gerçek yeni bir web evet, sitesi Yeni bir şey buldum e, Onu du buldum duyuralım e, Ekonomi ekoloji yazılarıyla orada olacak Başka da çok kıymetli gazeteci ve yazarlar evet, var evet. Hani bağımsız haberlere e, ihtiyaçın her gün Daha da fazla duyulduğu bir ortamda siz de takip edin. Teşekkür ediyoruz. Evet takip ederseniz de seviniriz. Artı Gerçek.com'u. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekonomi Ekoloji Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.